1394, numaralı konu, Hazreti Peygamberin faydasız ilimden Allah'a sığınması, evet, Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi, ey Allah'ım, dört şeyden sana sığınıyorum, yarar getirmeyen ilimden korkmayan kalbedin, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan.